Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecma'in Ben Ali hocama teşekkür ediyorum ve sizlerin adına da hoş geldiniz diyorum. Adıyaman'da özellikle bu programa katılmak için geldi. Sağ olsun var olsun. Bizler Onların gayretlerine şahidiz. Sufa meclislerinin ilk adımından bu yana onlar da Adıyaman'da gayret gösteriyorlar. İnşallah ben o bereketli toprakların çok daha güzel meyveler vereceğini, çok daha güzel işler yapacağını umuyorum. Her zaman içinde Mevla'dan onlara dua ve güzelliklerde bulunması için de temenlerde bulunuyorum. Mevla yar ve yardımcıları olsun inşallah. Evet dönemin son dersinde işin nihai noktasındayız. Bu son derste neler konuşulur bilmiyorum ama bence bir değerlendirme yapıp gelecek adına da bazı şeyleri konuşmakta fayda var. Trabzon da buradaymış. Evet Mustafa abi hoş geldiniz. Mustafa abi de dün Gelmişti ama ben bugün şimdi gördüm. O da Trabzon Sufadan. Başka var mı dışarıdan gelen? Zonguldak nerede? Ha Yusuf hocam da burada. Maşallah maşallah. Ada pazarı zaten burada cam. Sevim Hanım biliyorum. O her zaman burada. Evet sizlere hoş geldiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Değerlendirme yaparsam belki biraz moralleriniz bozulur ama bozulsun. Yani bazı şeyleri. Bence konuşmakta fayda var. Çünkü bu iş öyle gündelik bir iş değil. Bir yola çıkmışız. Bakalım Cenab-ı Hak nereye kadar bizi götürecek, vardıracak. Siyer Araştırmaları Merkezi 2010 yılında biliyorsunuz bu binada faaliyetlerine başladı. Daha önceden de içinizden işin bidayetinden beridir aynı yolda yürüdüğümüz birçok kardeşimiz var. Allah onların eksikliğini vermesin. Ee, her zaman için o duayı da yapıyorum. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza da değiştirtmesin bizi. Sonradan gelenler başımızın, gözümüzün üstünde yeri var ama bu işin bedelini ödeyen ve o zor zamanlarda bu işe dirsek veren, gayret veren, ter veren kardeşlerin de değer ve kıymetini bir vefa gereği her zaman takdir etmeli, yad etmeliyiz. 2010'da bu binada faaliyetlere başladığı zaman o zaman bu salonun şu kadarlık bir kısmı vardı, buralar yoktu. Oralar gizlenmişti, sonradan ortaya çıktı. Biz bir yıl böyle ufacık bir yerde faaliyetlere başladık. Tabii ben 90'lı yılların sonlarında bu Siyer Araştırmaları Merkezi'nin kuruluşu adına Cenab-ı Hak işte kalbimize gönlümüze bir şey düşürünce büyük bir iddia Allah Resulü ve vesselamın adına bir merkez açmak bir şey kurmak bunu ben bazı zamanlarda söyledim siz de biliyorsunuz zaten şu anki aklım olsaydı asla bu çalışmanın adını Siyer Araştırma Merkezi kurmazdım Allah da şahit bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Çünkü çok kolay değil yani belki isimleri çok rahat kullanabiliyoruz ama bunların her birisi birer iddiadır. Neticede altını doldurmakla doldurmak da amelle mümkündür. O ızdırabı ben halen yaşadım şimdiye kadar bundan sonra da inşallah Cenab-ı Hak sonuna kadar yaşatacak bizlere. Daha siyer araştırmalar merkezi kurulmadan bazı projeleri ben aklımda belirlemiştim. Şimdi bazı kardeşlerim hatırlayacaklar bu sözlerimi. Siyer Araştırmaları Merkezi'nin kuruluşunu onlara Hikmet Vakfı'nda anlattığım dersin kayıtları da var zaten. Orada dedim ki 10 tane projem var. Bunlardan bir tanesi Siyer Araştırmaları Merkezi. Bir tanesi de Allah imkan verdiği şekliyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin o 63 yıllık kutlu hayatını en ince detayına kadar artık ne kadarını yazabilirsek yazmak ve inşallah 23 yılda da bu projeyi tamamlamak. O projenin 3. yılındayız o yürüyor ben ara ara yazıyorum işte bazen araştırmalar devam ediyor devam edecek bakalım nereye kadar gidiyor. Açıklamadığım 8 tane daha proje vardı. Ve onları da zamanı gelince açıklayacağımı söyledim. Ama onun dışında da birçok proje yaptık. Bitenler var, devam edenler var, yapılacak olanlar var. Allah bakalım nereye kadar imkan verirse, fırsat verirse gidecek. Ben o yapılmayan 8 projeyi de vasiyetimdir diyerek yazdım. Bir yere de kaldırdım. Bazı kardeşlere de söyledim nerede olduğunu, Allah eğer hak vaki olur da ben ölüp gidersem inşallah geride kalan kardeşlerimiz o projeleri inşallah hayat bulduracaklar. 2010 yılında buradaki bu yürüyüşü biz başlatırken proje üzerine yürüyelim dedik kardeşlerimizle. Çünkü bu bizim Müslümanlar olarak pek alışık olmadığımız şeyler. Bir yıllık bir proje yapacaksınız takviminiz oturacak siz de ona bağlı olarak bazı şeyleri yapacaksınız bununla alakalı kardeşlerimizin ne kadar zorlandıklarını biliyorum çünkü İslami camiye pek bu tarz şeylere alışık değil ama ben ısrarla böyle olması gerektiği konusunda bir kararım var İnşallah sonuna kadar da öyle gidecek biliyorsunuz 3-3 buçuk yıl süren ve çok ciddi bir biçimde de kardeşlerimizin yorulduğu 82 yıl 82 sâbi projesi vardı. Hamdolsun o bitti. Ondan önce de birçok projeler yapıldı. Büyüklerin ayak izleri yapıldı. Büyüklerin dünya yapıldı. Sufi mektebi yapıldı. Ehlibeyt mektebi yapıldı. 21. yüzyılda Abdullah olmak yapıldı. Birçok şey yapıldı. Ama bu aciz kardeşinizin nazarında geçen Konya'da da söyledim bu sözleri. Bunlar önemli olduğu için ona şahit olmayan kardeşlere duyurma adına burada tekrar etmekte bir beis görmüyorum. İki proje benim için çok çok önemli bir projeydi. Bunlardan bir tanesi Esmalar ve Musaplar projesi ki bu sene 3. yılına vardık biliyorsunuz o projenin. Bir diğeri de Sufa meclisleriydi. Esmalar ve Musaplar projesinden ne elde edeceğiz? Acaba bu aciz kardeşiniz hedeflediği şeye varacak mı? Varmayacak mı? Onu Allah gösterecek. Şimdiden onun için bir şey söylemek çok kolay değil. O ancak işte beşinci yılın sonuna geldiğimiz zaman artık icazetnamelerini bazı kardeşlerimizin eline emanet ettiğimiz zaman Asıl işin icazetle başlayacağını öğretebildiğimiz zaman o zaman meyvelerine ait bazı şeylerden bahsedeceğiz, konuşabileceğiz. O zaman ben onu değerlendireyim diyerek iki yıl sonrasına erteliyorum o esmalar ve musaplar projesini. Sufa meclisleri projesine gelirseniz en az o proje kadar önemsediğim önemsediğiniz. Bir projeydi ve bu sene dördüncü yılını bitiriyoruz. Malumunuz olduğu üzere biz beş yıllık bir program yaptık bunun için. Birinci yıl hadisle başladık, ikinci yıl siyerle devam ettik, üçüncü yıl ilmihalle yürüdük. Bu yılda Kur'an müfredatıyla yürüdük. Allah nasip ederse gelecek sene akaidle beş yıl tamam olacak. Şu anda akaid müfredatı da yazılıyor. Bence yarısından fazlasını da yazdık zannedersem. Yani geçen hafta dinledim ben biraz bizim kızlarımızı. Musaplarımızı da bu hafta dinleyeceğim. 32 dersi her birisini bir e, talebemiz yazarak bu işi bitirecekler. İnşallah çok da güzel bir metin çıkacak. Allah o konuda da istifadeye inşallah vesile kılsın diye ben dua ediyorum. Siz de dua edin. Ama dördüncü yılın sonunda geldiğimiz nokta. Bilmiyorum bu aciz kardeşinizin pek de memnun olmadığı bir nokta. Sebeplerine ait birkaç şeyi söylemek isterim. Şimdi biz İslami camianın içerisinde gözlerimizi açmış insanlarız. Çocukluk devremden beri elhamdülillah hep ben Müslümanlarla beraber oldum. Halen de Müslümanlarla beraberim. Müslümanlarla da hiçbir sıkıntım yok. Müslümanlarla olmaktan dolayı da çok memnunum. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü bazılarının Müslümanlarla problemleri var. Bazıları garip sevmiyorlar Müslümanları. Adam Müslümanla karşı göstermesi gereken müsamahayı bir bakıyorsunuz başkasına gösteriyor. Allah bizi onlardan etmesin. Biz Müslümanları her şeylerine rağmen seviyoruz. Onların içerisindeyiz. Allah onların içerisinde de inşallah bizlerin, bizlerin ruhlarını almış olsun Öteden beri bu halka çalışmalarının nasıl yürüdüğünü de çok iyi bilen bir kardeşinizim. E nasıl yapılıyordu? İşte diyelim ki bir arkadaş grubu var. İçlerinden biri biraz daha öne sıyrılmıştır. O artık Allah ne verdiyse o hafta ya planlanmış bir program dahilinde ya takip edilen bir kitap ya bir ders silsilesi neyse onun üzerinde hazırlanır, hazırlanır gelir bir şeyler anlatırdı. Çoğu zaman da tekrara düşülürdü bu konuda. Bazen de bu ders halkaları yıllar yılıdır beraber olan kardeşlerin yürüttüğü bir şey olduğu için artık alışkanlık ve muhabbet farklı bir noktaya geldiği için kimse kimseyi takmaz. Yarım saat eğer ders yapılır yapılmazsa bile o yarım saatten sonra mesela başka şeylere gelirdi. Çay, parti, çiğ köfte şu bu falan filan derken bir bakardınız ki iki iki buçuk saat bitmiş ortada da doğru dürüst bir şey de yok. Oradaki o muhabbetin bile ben faydası olduğuna inanıyorum o ayrı bir mesele ama bizim hele İstanbul gibi zor bir yerde haftanın belli günlerinde bir araya gelen insanların sadece ve sadece o çalışma adına ortaya çıkan o zeminde yani bir halkadır bir meclistir oluşturulan o zeminde İstifademiz biraz daha farklı olmalıydı ama olmuyordu. Zaten böyle bir ızdırabın neticesiyle sufha meclisleri çıktı ve her sene özel bir müfredat hazırlandı. Belki aylar alan şimdi akait meselesi bile her ne kadar kardeşlerimiz dersse sızsa bile en son yine ben en az bir ayır, bir ayımı ayıracağım. En az bir ay boyunca Gece gündüz onların o metinlerini en ince detayına kadar okuyacağız. Varsa eksiklerini tamamlayacağız. Varsa sıkıntılı yerler, oralara not düşeceğiz. Bir şekilde anlaşılır bir noktaya getireceğiz. Çünkü mecburuz bunu eğer sadece belli bir zümreyi açarsak bu kadar önem vermemize gerek yok. Ama şöyle bir kitap haline getirdiğimiz zaman bunun elbette ki hakkını vermek zorundayız. Bu kadar emek veriliyor. Ben kardeşlerimin de gerek işte... Erkeklerin suffalarını takip eden Ceyhun kardeşim ve ekibiyle gerek hanımların suffalarını takip eden Şeyna Hanım ve ekibiyle ne kadar uğraştıklarını da biliyorum. Acaba olması gereken bu muydu? Bunun ciddi bir biçimde sorgulanması gerekiyor. Niye bugün bizim her imam hatipte bir suffamız olmasaydı? Dördüncü yılın sonundayız biz beşinci yıla gireceğiz ve beş yıllık bir programı bitirmiş olacağız. Niye her bir üniversitede ister bölümlerinde fakültelerde ister kampüslerde ama her tarafta bu Ottü'de de dahil, bu Boğaziçi'de dahil buna, buna başka üniversiteler de dahil. Niye buralarda birer suffamız olmasaydı? Niye biz halen dört yıl önce başlattığımız gibi sen ben bizim oğlan gibi başlayıp yine bu noktada bu nokta seviyede işi bırakıp ve bundan da razı olacak bir noktaya gelseydik acaba her ilde her vilayette birkaç tane her kasabada en az bir tane her köyde bir tane Avrupa'nın her şehrinde bir tane bir yönüyle insanları sevk edeceğimiz suffalarımız niye olmasaydı ben niye olmaması konusunda bazı şeyler söyleyebilirim size evet gerçekten zor bir zamanda biz başladık işe insanların artık bu tarz şeyleri önemsemediği, her şeyi sosyal medyadan, internetten alarak bu, bu manada bazı şeylerle tatmin oldukları, artık bedel ödeyerek diz dize verip Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenme noktasındaki azim ve gayretlerini kaybettikleri bir zamanda. Son üç yıldır, dört yıldır bu memlekette özellikle, İslami grupların bazı gevşeme ve rehavete kapılma noktasındaki adımları bunların hepsinin bunu etkilediğini çok iyi bilen birisiyim. Ama buna rağmen yine de biz bu işi bir aşk ve sevda haline getirip mahrum olan insanlara bile duyurma adına bir çaba ve gayretimiz olmalıydı. Bu manada bazı şeyleri tam anlamıyla yapmadığımız kanaatindeyim ben. Dedim ya biraz öz eleştiri, öz eleştiri yapıyoruz. Evvelsi gün bilmiyorum o hanım kızlarımdan var mı şu anda içlerinizde. 12 kişilik bir hanım grubu geldi. Daha önceden bizden bir randevu almışlardı görüşmek için. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğrencileri. Epey konuştuk bazı sorular vardı onlara dair bazı cevaplar verdim ben. En son hocam ne yapalım diye bana bir soru sordular. Benim elim mi değiyor? Ne yapalım diye bir soru sordular. Ben de onlara sordum. Kaç yıldır dedim bu vakfın çalışmalarını takip ediyorsunuz. Bazıları 3-4 yıldır takip ettiklerini söylediler. Peki sizin sufa meclislerinizden haberiniz var mı diye sordum. Haberimiz yok dediler. Ben çok üzüldüm. Yani 3 yıldır 4 yıldır bu vakfın çalışmalarını takip eden bu manada bazı şeylerden haberdar olan insanların halen bizim çok önemsediğimiz ve gerçekten hayati bir önem verdiğimiz işte dediğim gibi çalışmalarımızın en önemli bir projesi olarak gündemimize aldığımız bir meseleden yanı başımızdaki ve yine bizden uzak da değildir seri bir şekliyle takip eden kızlarımızın haberdar olmaması gerçekten beni üzdü. Anadolu'ya bazen gittiğimiz zaman da bununla karşılaşıyoruz. Ben soruyorum mesela kardeşlerden Evet haberleri var, cumartesi akşamlarından haberleri var, vakfın sosyal hesaplarını takip ediyorlar, çalışmaları çok iyi biliyorlar. Siz proje olarak Sufa meclislerinden haberdar mısınız diye sorduğum zaman aldığım cevap çok da beni sevindirmiyor. Demek ki bizim bunda biraz daha farklı bir yol ve yöntem izlememiz lazım. Öncelikli olarak işin başındaki insanlar noktasında bizlerin kendi yaptığımız işi önemsememiz lazım. Bu yaptığımız işin çok mühim bir iş olduğunu ve bunun gelecekte daha farklı bir biçimde bu memleketin İslami şuurlanmasına ve bilinçlenmesine katkı sağlayacağı noktasında bir adım olduğunu kendimiz inanmamız ve bilmemiz lazım. Sadece 3-5 insanın belli zaman dilimlerinde bir araya gelip bir şeyler okumalarının ötesinde aslında önem arz eden bir çalışma bir Sistem olduğunu kendimiz kavramamız lazım ki bunu biz insanımıza da bir yönüyle anlatabilelim. İnşallah bu dönemin şu son dersi en başta bana sonra da bütün hepinize muallimler olarak hepinize ama buradan alıp talebelerinize de bunları aktarıp bir yönüyle bu işin bir şekliyle muhasebesini yapacağınız bir vesileye dönüşsün ve gelecek sene zor bir Konu akait meselesi ve en önemli bahis biliyorsunuz imam meselesi o meseleyi konuşacağımız ders halkalarında daha farklı bir zemin üzerinden konuşabilelim. Ve bunu sağlayabilme adına da ciddi bir biçimde kendimizi de yaptığımız işi de gerek vakıf olarak gerek suffa komisyonu olarak gerek suffa meclislerinin muallimleri ve muallimeleri olarak iyice bir sorgulamasını yaparak bazı adımları atalım inşallah Cenab-ı Hak bu manada hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah şimdi bu son dersimizde bu bidayetten sonra bir noktaya sizi götürmek istiyorum belki biraz soru cevap kısmı da olsun ona da bir zaman kalsın diye hızlı bir biçimde bir hakikat var ki o hakikat bizim hiçbir zaman gündemimizden düşmemesi gereken bir hakikat bu ilahi bir gündem çünkü bizler için ne olursa olsun memleket 50 bin tane derdi olsa bu ümmetin 100 bin tane derdi olsa şu anda acıtacak yüreğimizi kanatacak dertlerimiz olsa işte Filistin'in hali belli, Haleb'in hali belli, Suriye'nin hali belli, Bağdat belli, Basra belli bu memleket belli bu kadar sorunumuz da olsa değişmeyen ve değişmeyecek en önemli gündemimiz Allah'a kul olma, kulluğu unutanlara da o kulluğu hatırlatma olmalıdır. Zaten suffa meclisleri budur aslında Allah'a kulluğumuzun bir gereği ne için biz istiyoruz ki Allah bizden bir kulluk istiyor bizi kul olmak için yarattı ona kulluk yapmamız için var etti öyleyse eğer bu kulluğumuzun kalitesini arttırma adına Marifete ihtiyacımız var işte bu marifet meselesinde Allah'ın kitabından mı öğreneceğiz? İlmihal diyerek bir Müslümanın kifayet miktarı bilmesi gereken bazı mesajları kavrama adına onları mı öğreneceğiz? Allah Resulü'nün attığı adımlar olan siyere ait bazı adımları mı öğreneceğiz? Onun kutlu sözleri olan hadisleri mi öğreneceğiz? Yoksa iman hakikatleri, imanın temel meseleleri olan akaide ait meseleleri mi öğreneceğiz? Ne öğrenirsek öğreneceğiz. Bakalım gelecekte sene başka bir 5 yıl için neler söyleriz aklımızda bir şeyler var ama onu mu uygularız yoksa tekrardan eksikleri tamamlama adına geriye mi döneriz o artık istişarelerle karar vereceğimiz bir şey ne olursa olsun bizim değişmez değiştirilmesi de teklif edilmez ve asla gündemden düşmemesi gereken madde kulluğumuz ve o kulluğu unutanlara o hakikati hatırlatmak olmalıdır eğer biz kulluğumuzu unutmazsak ve o ızdırabı da sürekli yüreğimizde canlı tutarsak yani yaşıyoruz biz diyelim ki kulluk adına bir ızdırabımız var ama bir de bununla yetinmiyoruz unutanlara da hatırlatma adına bir konumda kendimizi görerek bunun da ızdırabını yaşıyoruz. O zaman Allah bizi o kulluktan bir seviye yukarıya çıkarıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Gerçekten de çok ciddi bir biçimde üzerinde durmamız gereken bir şey. Hepimiz kulus. Allah'a kulluk için yaratılmışız. Ama bunu bilen ya da bilmeyen az ya da çok yapan o kulluğun içerisinde yani Abdullah olmanın bir yönüyle şerefini tatmış vaziyette. Ancak... Okulluğu kulluğu kendinde ızdırap haline getiren ve bunu da unutanlara duyurma adına bir ızdıraba giren kulluğun üstünde bir seviyeye Allah tarafından vardırılıyor. O seviye hangi seviyedir biliyor musunuz? İbadur Rahman olma seviyesidir. Nedir İbadur Rahman? Rahman'ın has kulları. Allah'ın bilmiyorum caiz mi bu cümleyi kullanmak ama ondan ilham alarak kullanacağım özel adamları Allah'ın özel seçtiği kullar İbadur Rahman bu aslında Allah o kullara has kullarım diyor hepsi bütün insanlık Allah'ın kulları ama bir yönüyle Allah'ın o kullarının içerisinde bir basamak üstte olan has kullar var Bizim bütün ızdırabımız o olmalı aslında. Rahmana has kul olmak. Eğer bunu yakalayabilirsek ve bu manada bazı şeyleri göze alır da gayret içerisinde olabilirsek. O manada yakaladığımız o seviye inanın bugün tarifi mümkün olmayan bir iman saadetini, bir iman halavetini, bir iman tadını bize tattıracak. Allah... O seviyeye bizleri vardırsın inşallah. Şimdi bu seneki bizim serlevhamız neydi? Ahlakı Kur'an davası Furkan'dı. Ahlakı Kur'an davası Furkan olan bir insan zaten Allah'ın has kuludur. Rahman'ın has kullarından birisidir. Bu ibadur Rahman ifadesi Kur'an'da biliyorsunuz birkaç yerde geçiyor. Geçtiği yerlerden bir tanesi de Furkan suresidir. Bakın ne güzel tevafuk. Ahlakı Kur'an davası Furkan böyle bir şey Allah'ın has kulu olmak demek. Allah'ın has kulu olma noktasındaki vurgu da ciddi bir biçimde içinde tertipte 25. sırada olan Furkan suresinde geliyor. Orada Cenab-ı Hak 63. ayetten başlayıp 76. ayete kadar ki pasajda o Rahman'ın has kullarının özelliklerini bize veriyor o özellikler aslında bir yönüyle de suffa meclislerine muallim ve muallime olma özelliğidir çünkü orada bir öncülük söz konusudur, bir imamlık söz konusudur. Gerçekten bir insan bir İslami topluluğa, İslami bir halkaya, bir ders halkasına, bir meclise nasıl imam olur, nasıl muallim ve muallime olur ona ait ipuçlarını veriyor bize. Bu Furkan suresinin 63. ile 76. ayetlerini fahrettin Razi Rahmetullahi Aleyh Tefsiri kebirinde çok güzel anlatıyor. Ben bu hafta bir daha baktım bu dersi size anlatmak için bir daha okudum. Önceden okumuş notumu almıştım ama bu hafta bana o bilgi lazım olduğu için bir daha okudum. Sizin de orada onu okumanızı tavsiye ederim size. Fahrettin-i Razi orada ayetleri tefsir ederken 9 tane özellik kimde olursa o Allah'ın has kuludur diyor. Rahman'ın has kulu olmasının yolunu gösteriyor. Onun yedinci maddede verdiği ve o maddede aslında iki maddeyi alt alta koyduğu şeyleri ben ayırdım. fahrettin Razi'nin dokuz maddede verdiğini ben on maddede vereceğim size. Onun verdiğinden de biraz farklı vereceğim. O biraz daha değişik kullanıyor. Siz tefsir birden kebirden onu okursunuz. Rahman'ın kulu olmanın on tane temel yolu. Bir- Tevazu ve alçak gönüllü olarak davranmak. İki, hilm ve yumuşak söz sahibi olmak. Üç, geceyi ibadetle ihya etmek. Hocam iyi hoştu da bu nereden geldi demeyin. Asıl işte bu sıralama da böyle zaten. Böyle olacak bu. Dört, cehenneme girmekten korkmak. Beş, Harcamada itidalli olmak. Altı, şirk, adam öldürme ve zinadan uzak durmak. Yedi, yalancı şahitlik etmemek ve yalandan sakınmak. Benim eklediğim madde bu sekizinci madde. Sekiz, boş ve faydasız sözlere karşı vakarlı bir hal takınmak. Dokuz, öğütleri nasihatleri kabul etmek 10 salih eşler ve evlatlar istemek 10 maddede bu dediğim 63 ile 76. ayetlerin arasında anlatılıyor ayetleri açar okursunuz tefsirini de okursunuz ben ayetlerin tefsirine girmeyeceğim Suffa mualliminde bu 10 tane özelliğin nasıl karşılık bulmasına ait Kısaca size birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi neydi? Tevazu ve alçak gönüllü olarak davranmak. Muallim ve muallimede olmazsa olmaz esaslardan bir tanesi bu. Rahmanın has kulu olmanın da en önemli özelliklerinden biri bu. Ne yürürken yeri sallamak ne dağlara boyun eriştirmek biliyorsunuz ayet böyle resmediyor. Sadece ve sadece düşmanın karşısında takınılması gereken bir tavır var ki o başka bir tavırdır. Ebu Dücane sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud günü bu kılıcın hakkını kim verecek dediği zaman meydana atılıp o kılıcı eline aldığın zaman bir de başına kırmızı bir bandaj bağlıyor bir geziyor orada ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasından şu sözleri söylemek durumunda kalıyor. Böyle bir gezişten Allah memnun olmaz ama bu meydanda böyle gezilir. Bazen Müslüman pazusunu ehli küfre gösterecek. Bazen ehli fıskın karşısında Müslüman izzetini farklı bir biçimde savunacak. Bazen hamaset bazı yerlerde gerçekten lazım olacak bir azıktır Müslüman için orada ortaya çıkacak. Ama Müslüman. Başka bir Müslüman kardeşiyle karşı karşıya kaldığında tevazu kanatlarını gerdikçe gerecek alçak gönüllü olacak. Allah selamet versin İsmet Özel'in taktığı kelimelerden bir tanesidir bu alçak gönüllülük kelimesi. Müslüman alçak olamaz onun için alçak gönüllülüğü kabul etmem diyor ama o ayrı bir dünyadan bakıyor. Biz ayrı dünyadan bakıyoruz. Müslüman Müslümana karşı toprak olmalıdır. Bunu da muallim talebelerine yansıtmalıdır ve bunu sadece biraz önce medresedeki kardeşlerim hatırlayacaklar. Orada bir şey söyledim temsil için rol yaparak değil gerçekten bunu yapmalıdır. Şimdi Hazreti Ömer'in yanına bir grup geliyor o da onları izliyor bakıyor ki biraz sonra namaza duracaklar. Namaza durunca birisi şöyle boynunu bükmüş namaza duruyor. Hazreti Ömer'in hazmedemeyeceği bir şey. O anda eliğindeki kamçıyla doğrudur. Allah'ın huzurundasın. Öyle durmakla Allah'a karşı kulluğunu yapamazsın. Resulullah bize nasıl duracağımızı öğretti. Öyle boyun bükerek riyakarca davranarak duramazsın. Bu bir riyakarlık değil. Ama Müslüman'ın Müslüman'a karşı asla kibrini yansıtmaması adına bir uyarıdır. Bugün eğer biz bazen talebelerimize karşı bunu yapamadığımızdan dolayı bir iki sene sonra dağılmalar baş gösteriyorsa bizim oturup bu manada bazı şeyleri sorgulamamız lazım. Niye acaba? Müslüman odur ki aranmadığı zaman arasın, gelmediği zaman gitsin, sorulmadığı zaman sorsun böyledir. Boşuna mı konuşuyoruz Allah aşkına biz aleyhissalatü vesselam efendimiz? mihraba geçiyor namaz kıldıracak şöyle dönüyor bakıyor cemaate falanca nerede diyor o kadar insanın içerisinde filanca niye yok diyor bir bak diyor komşusuna hasta mı acaba neyi var diyor mescidini süpüren bir hanım var Habeşli bir köle hanım canlar feda o hanıma Ümmü Mihcen isimdi Sallallahu aleyhi ve sellem mescide giriyor o gün temizlik yapılmadığını görüyor. Hassasiyeti zerafeti görüyor musunuz? Neyi fark ediyor efendimiz? Niye diyor mescidimizin temizliği yapılmadı acaba ümmü Mihçene bir şey mi oldu diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah gece rahatsızlandı vefat etti biz de seni yormamak için sana haber vermedik biz onu defnettik. Biliyorsunuz o bizdeki bir gelenek bir namazdan sonra cenazeyi bekletmek. Yoksa Medine'deki olan gelenek anında cenazeyi toprakla buluşturmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu sözler söylenince Efendimiz çabuk çabuk beni onun kabrinin başına götürün diyor. Kabrinin başına gidiyor gözyaşı döküyor o hanım için ve orada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıyabi cenaze namazı kılıyor kıldığı 2-3 tane gıyabi cenaze namazı var onlardan bir tanesidir Ümmü Mihçen için e sen muallimsin muallimesin 10 kişiyle başladın senenin sonunda kaldın 5 kişi şimdi sana sorulduğu zaman sen kendine hiç suç bulmuyorsun diyorsun ki gelmediler tembellik ettiler şunu yaptılar bunu ettiler sordun mu gittin mi soruşturdun mu ziyaret ettin mi niye gelmiyorsun kardeşim diye sordun mu belki adamın çok mühim bir derdi vardır gerçekten o derdinden dolayı gelmiyordur çok iffetli insanlar var adam ders için gelecek ceb cebinde para bulamıyor böyle insanlar da var belki ondan dolayı gelmiyor ve sana da söyleyemiyor belki evinde hastası var belki sen bir şey söylemişsindir o kendi üzerine almıştır rencide olmuştur olabilir yüzlerce bunun şeyi var E bana ne kardeşim ben dersimi yapıyorum gelen gelsin gelmeyen gelmez böyle bir şey yok böyle bir şeyi suffa mektebinin talebesi söyleyemez eğer bu mektebin muallimi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizse Gelmeyen bir adamın kapısına on defa gitme gibi bir zorunluluğumuzun olduğunu bu mektebin talebeleri olarak hepimizin bilmesi lazım. O gitti kurban olduğumuz. Şerefini, izzetini düşünmeden gitti. Kaç defa gidip onların kapısında, onların kapısının önünde onlara söz söyledi. Ama sen şimdi bir telefon açıp kardeşim sen bugün derse niye gelmedin diye sormayı... Kendine yediremiyorsun. Bana ne diyorsun? O zaman sen Suffa mektebini anlamamışsın. Ve o mektebin muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tevazu adına verdiği mesajı tam olarak anlamamışsın. Rahmanın has kulu olmak mı istiyorsun? Yol burada. Tevazu ve alçak gönüllülük en büyük azığın olacak. İkincisi hilm. Ve yumuşak söz sahibi olmak. Hilm ne demek biliyor musun? Karşı taraf seni ne kadar tahrik ederse etsin orada bazı şeylere tahammül göstermektir. Hilm bu. Cahillerin cehli hilm sahiplerinin hilmini arttırır. Tevrat'ta bir ayet Resulullah için şunu söylüyor. Cahillerin cehli ancak onun hilmini arttırır. Onlardan bir tanesi bunu test etme adına Zeyd bin San'a isimli birisi geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ticaret yapmış efendimizle vadesi daha gelmeden olan borcunu ödeme adına peygamberimizden parasını istiyor. Efendimiz de diyor ki ya vadesi falanca gün sen ne istiyorsun diyor. Hayır diyor vereceksin diyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? O sözü söylese biz elimize ne geçirsek o adamı parçalarız. Siz Abdülmuttalib'in çocukları ne kadar da sahtekarsınız borcunuzu ödemekte. Bu sözü bir peygambere onlarca sahabinin huzurunda söylüyor. Hazreti Ömer gadaplanıyor, çileden çıkıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Ömer diyor dur adam parasını istiyor haklı adam. Al götür diyor falanca ensardan benim için borç işte onun borcunu öde ödemiş olalım. Hazreti Ömer'le o Yahudi yola çıkıyorlar. Neredeyse adamı parçalayacak böyle. O anda Hazreti Ömer'e şunu söylüyor Zeyd İbni San'a. Diyor ki dur ben sadece gerçekten Hatemen nebiin olup olmadığını test etmek için söyledim. Tevrat'ta bu ayet vardı. Dedim bakayım böyle ağır bir sözüme karşı benim gibi bir cahilin sözü onun hilmini arttıracak mı? Arttırmayacak mı? E sen ne yapıyorsun ben ne yapıyorum bir taleben geldi şimdi sana bir soru soruyor. Sen cevap veriyorsun bir daha soruyor seni çileden çıkarıyor. Başka şeyler söylüyor sana şimdi buna hazmetmek kolay mı? Benim talebelerim bilir Cüeyman burada mı? Cüeyman'la bizim çok böyle hatıralarımız vardır. Ama sana gösteriyor muyum Hilm gösteriyor muyum? Gösteriyorum değil mi? İnşallah Allah Hilmimi arttırsın. Böyle hilmi ortaya koyacak şeyler yapmalı başka çaremiz yok. Ne olursa olsun biz şunu özlemekten ve şunu beklemekten vazgeçmeliyiz. Biz orada imamız muallimiz tamam etrafımızda da 10-12 tane talebemiz var tamam. Ne diyorsak eyvallah etsinler yok öyle şey. Böyle bir şeyle ilim de olmaz itiraz edecekler başka şeyler söyleyecekler. Seni başka farklı bir biçimde çalışmaya sevk edecekler. Söyleyeceksin söyleyeceksin mesela diyeceksin ki arkadaşlar bizim dersimiz saat 2'de başlıyor. Bundan sonra bakın iki 10 geçe kimse gelmesin. Adam ertesi gün bir daha 2-10 geçe gelecek. Böyle bizim onlardan bu manada bir şey beklemeye hakkımız yok. Böyledir bu iş böyle oldu böyle başladı böyle gitti. Bütün ders halkaları düzenli olsa inanın ki bizim yapmamız gereken şey ne olur biliyor musunuz? Ders yapmayıp gidip evde yatmamız lazım. Niye bu dersleri yapıyoruz? Bu toplumu ıslah etmek için. Belli bir kıvama geldikten sonra ders yapmamızın ne anlamı var? O zaman işte tatil yapabiliriz. Ama o noktaya varana kadar bizi ne kadar çileden çıkaracak durumlar, haller, hareketler olursa olsun yapacaklar. Bilmem hanımlarda böyle şeyler çok olur mu? Mesela telefonlarını kapatmaz. Telefonla konuşuyor. Sen orada ders anlatıyorsun. Orada telefonla konuşuyor. Ders anlatıyorsun. Hanımlar ne olur kısırıma bakmayın. Çünkü hanımlar sever konuşmayı. Fıs fıs kendi aralığında orada ders anlatırken konuşuyor. Bunlar olacak. Orada bize işte hilm lazım. Başka çaresi yok. O Furkan suresindeki ayeti hatırlıyorsunuz değil mi? Onlara cahiller... Kışkırtma adına aslında onu söylüyor ayet çileden çıkaracak şeyler söyledikleri zaman selam der çıkar giderler. Selam demek selam aleyküm demek değil işime bakarım demektir o. Orada onun o kışkırtmasına asla tenezzül etmememek ona kapı açmamak. Üçüncüsü geceyi ihya etmek ibadetle geçirmek ihya etmek bu konuda da o ilgili ayetlerde bilgi var. Bu konuda da bizim çok ciddi bir biçimde sorumluluğumuz var. Eğer bu topluma bir şeyler söyleme gibi bir konumdaysak bu mecbur Allah'la irtibatın en önemli işaretidir bu. Eğer bugün bazı şeyler bizi yoruyorsa erken havlu atıyorsak pes ediyorsak bazı şeylerde İslam ahlakını yansıtacak bazı durumları yansıtamıyorsak altında yatan sebep budur. Allah'la irtibatımız yok bizim. O irtibat güçlü olmadığı için olmuyor. Yahu bir gece sen ibadet etmiş bir biçimde suffanın önüne geçtiğin zaman senin sözün var ya o insanlara acayip derecede etki edecek. Sen televizyonun karşısından çıkmış gelmişsin millete laf anlatıyorsun. Bir de gecesini ihya etmiş bir biçimde laf anlatıyorsun. İstiyor musun test etmeyi? İstersen dene. Bir öyle yap. Bir böyle yap. Bak bakalım nasıl oluyor o zaman bu maddeyi anla. Bu maddenin meclisler için ne olduğunu ne olması gerektiğini özellikle toplumun önünde olma noktasında Allah'ın istihdam ettiği insanlar olarak sizlerin bu konumun hakkını ödeme adına nasıl bir mükellefiyetle karşı karşıya olduğunuzu bunun üzerinden anlayın. Dördüncüsü cehenneme girmekten korkmak. Bakın. Ayetlerde cennete girmekte um, girmek iyi ummak yok. Bu ayetlerde özellikle cehenneme girmekten korkmak var. Niçin biliyor musunuz? Ne kadar iyilik yaparsa yapsın. Ne kadar güzel davranırsa davransın. Bunlar sıralama da böyledir zaten. Yine de Allah'ın azabından ödü korkması. Bu manada bir ızdırap hali her zaman için yüreğinin üstünde oturması ve onu sarsması. İşte bunu Allah'ın has kulları olarak bizden istenen bir şey olarak gündeminden düşürmeme noktasında bir çaba içerisinde olmamız gereken bir hakikat olarak anlamamız lazım. Cehennem azabı. Her zaman için bizim dünyamızda olmalı ve bunu söylemeliyiz. Bu korkuyu da yüreğimizde taşımalıyız. Bunu biz insanlar anlatırken cehennemle korkutmak mı? Cennetle teşvik etmek mi? Elbette ki halka anlatılacak olan cennettir. Kur'an'ın uslubu da öyledir. Ama biz burada normal sıradan insanlardan bahsetmiyoruz dikkat buyurun. Buradaki sınıf kimdi? Allah'ın, Rahman'ın has kullarıydı. Has kullar için bu diğerinden daha öncelikli bir biçimde gündemimizde olmalı. Onun için dördüncüsü bu. Beşincisi harcamada itidalli olmak. Ne eli tamamen açmak ne de kısmak. Bu manada itidal çizgisini korumak ve biraz da bu itidal çizgisini meclisteki talebelere de yansıtmak sen muallimsin muallim adam fedakarlık yapacak başka çaresi yok bu işin bekleyen sen olmayacaksın veren sen olacaksın sen falanca yere gidiyorsun cebinden harcıyorsun parayı insanlara bir şey anlatmak için oraya kadar gidiyorsun bazen de eline bir şey alacaksın o meclisteki insanlara ikram edeceksin çünkü biz bunu yapmak zorundayız eğer Rahman'ın has kullarıysa Şimdi imamlar toplumun önünde olan insanlar hep hayra teşvik edip kendisi elini cebine atmaz bu yanlış bir şey olmaması gereken bir şey bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği bir şey değil önce sen yapacaksın sonra isteyeceksin önce bir şeyin hayır adına ilk adımını bu benden diyeceksin adımı sen atacaksın sonra insanlara isteyeceksin ki bu manada senin söylediğin o istediğin de insanlarda karşılık bulsun dolayısıyla burada evet kesinlikle harcamada itidal ama biraz da cömertlik adına bir teşvik var ki bunu unutmadan gereği neyse onu yapmalısın unutma sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu hadisi senin de gündeminde olsun. Cimri Allah'tan uzaktır. Cennetten uzaktır. insanlardan uzaktır. Ama cehenneme yakındır. Allah korusun. Tirmizi'de geçen bir hadis bu. Biz bu cömertliği muallim ve muallimeler olarak yansıtmak durumundayız. Altıncısı şirk, adam öldürme ve zinadan uzak durmak. Elhamdülillah bunların dışındayız. Rabbim sonuna kadar bunların dışında kılsın bizi. Yedincisi yalancı şahitlik etmemek ve yalandan sakınmak çok önemli bir şey. İnşallah bu konuda da hassasiyetlerinizin olduğunu biliyorum. Sekizincisi boş ve faydasız sözlere karşı vakarlı bir hal takınmak. Önemli bir şey bu. Bu önemli bir şey muallim ve muallimeler için. Bu işin terbiyesini siz insanlara yansıtacaksınız. Vakar bir Müslümanın süsüdür. Olmazsa olmaz bir esastır bu. Müslüman imanını yansıtacak temsiliyet makamının hakkıdır bu. Bunu bir yönüyle farklı bir biçimde yansıtarak insanlara da o iman kametinin insana kazandırdığı seviyeyi muallim ve muallimeler olarak öğreteceksiniz. Bunu yaptığımız oranda inşallah fayda alacağız. İşte bundan dolayı boş ve faydasız sözlere karşı vakarlı bir hal takınmak dedik. Dokuzuncusu öğütleri, nasihatleri kabul etmek. Taleben sana bir şey dedi mutlak manada da doğru. Eyvallah edeceksin. Ben muallimim sen bana bunu niye söylersin demeyeceksin. Çünkü en fazla bizim öğütlere ve nasihatlere ihtiyacımız var. Eğer bir insan bu manada bir şey söylüyorsa size bize bu konuda bizim alıcılarımızı açmamız lazım. Çünkü bir yanlışımızı düzelttiğimiz zaman bir hatalı şeyimizden vazgeçtiğimiz zaman bir eksiğimizi tamamladığımız zaman bundan daha güzel bir şey var mı Allah aşkına? Rahmanın has kulu olmanın en bariz özelliklerinden bir tanesi. Nasihatlere ve öğütlere kulak açmak ve bunları dinlemek. Eğer bunlara açık yüreklilikle kapılınızı açarsanız bazen olumsuz şeylerden bile ders çıkarırsınız. Vakit ilerlediği için fazla giremeyeceğim detaya ama ne olur bir araştırın. Ahmet bin Hanbel'in zindandayken ayağının böyle kayacağı artık o işkenceler altında çok zorlandığı bir zaman biliyorsunuz acımasızca işkencelere tabi tutuyorlar o büyük imamı böyle biraz geriye doğru adım atacağı bir anda yanındaki hücrede tutuklu bulunan bir hırsızın söylediği bir söz ile tekrardan istikamet çizgisine yürüdüğünü biliyoruz. O hırsız sana ne oluyor ki imam ben böyle kötü işler yaparken bile bu manada, bazı şeylerden ödün vermiyorum bazı şeyleri koruyorum da sen kalkmışsın bu kadar büyük bir iş için yola çıkmışsın şimdi burada bu sözleri söylüyorsun dediği anda sus sen hırsızın tekisin deyip adama karşı bir şey söylemiyor Vallahi sen doğru söylüyorsun diyor bana en güzel vaiz sen oldun diyor, diyor o hırsızdan istikamet çizgisini öğreniyor. Eğer Rahman'ın has kulu olursanız nice olumsuz şeylerden örnek alabilirsiniz. Yanlışlardan doğrular çıkarırsınız kötü işlerden ibret alırsınız bu manada bazı şeyleri hayatınıza daha farklı bir biçimde taşırsınız. Onuncusu da salih eşler. Ve evlatlar istemek. Bu da Rahman'ın has kulu olmanın yolu. Allah'ın bizlere göz aydınlığı olabilecek eşler ve evlatlar nasip eyle. Bunu istemek, salih ve saliha bir zürriyet istemek, eşler istemek bu konuda Cenab-ı Hak bizi teşvik ediyor. Allah'tan bu istekler çoğaldığı zaman da Cenab-ı Hakk'ın bunu bir yönüyle güzel bir biçimde mükafatlandıracağına dair de aslında bize bir teşvikte bulunuyor. Rahman'ın haskulu olduğunuz zaman bunları kazanacağınızı söylüyor. Rabbim bizi o kullardan eylesin. Hepimiz hem o Rahman'ın haskulları olalım hem de bu manada inşallah o müjdelere nail olmuş olanlardan olalım. Son bir rivayet aktaracağım size. Sonra kitaplara getireceğim sözü ve sözümü bitireceğim. Beyhaki şu Abul İman'da anlatıyor bize anlatan Hazreti Peygamber'in 10 yıl bir lafasıyla hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Mescidi Nebevi'de oturduğumuz bir zamanda size bir kısım insanlardan haber vereyim mi dedi hepimiz merak ettik dikkat kesildik ve evet dedik. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi ki onlar ne peygamberler ne de şehittirler. Peygamber de değiller şehitlerden de değiller. Ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onların Allah katındaki makamlarına gıpta ederler. Dikkat buyurun sözlere çok büyük sözler ve Resulullah söylüyor bunları. Onlar ne peygamberler ne de şehittirler ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onların Allah katındaki makamlarına gıpta ederler. Onlar nurdan minberler üzerine oturmuşlardır. Gelen ve geçen herkes onların o haline hayran hayran bakarlar ve onları tanırlar. Ashab-ı kiram efendilerimiz merakla ya Resulallah, onlar kim ki böyle bir mükafatı elde etmişler diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki onlar Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren ve Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Söze dikkat edin onlar Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren ve Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Onlar yeryüzünde nasihatçı ve tebliğci olarak dolaşmış ve bunu yapmışlardır. Sahabe iyice meraklandı. Allah onlardan ebeden razı olsun. O merak olmasa nereden öğreneceğiz bu bilgileri? Dediler ki ya Resulallah hatta soranın Enes bin Malik olduğu söylenir. Rivayeti zaten o söylüyor biliyorsunuz. Ya Resulallah Allah'ı kullarına sevdirmeyi anladık bu belli. Bu anlaşılır Allah'ı anlatırsınız insanlara imanın hakikatlerini anlatırsınız Kur'an'ı anlatırsınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırsınız bir şekliyle Allah'ı kullarına sevdirirsiniz. Enes bin Malik diyor ki peki Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl olur? Bu zor bir şey bunu biz nasıl yapabiliriz? Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl olur? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki onlar insanlara Allah'ın sevdiği şeyleri emrederler. Sevmediği şeylerden de sakındırırlar. İnsanlar da bunlara itaat edip gereğini yerine getirince Allah Azze ve Celle o insanları sever. Demek ki Allah'ın sevmesi, kulların da Allah'ı sevmesi, Allah'ın da o kulları sevmesinin yolu bu. Sizin yaptığınız iş bu. İnşallah her biriniz hem Allah'ı kullarına hem kulları Allah'a sevdireceksiniz. Böyle önemli bir hizmetiniz böyle bir önemli bir hizmetimiz var. Mevla son nefesimize kadar o hizmet üzerine bizleri daim eylesin. Nefis her şeyden edna hizmet her şeyden ala diyerek inşallah bu manada atılan adımlar konusunda çabamızı, gayretimizi daim ve kaim eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, medresedeki kardeşlerim duydular benden ama diğer kardeşlerim için mecburen tekrar etmek zorundayım. Akaid meselesine bir ön hazırlık olsun diye yaz döneminde okuyacağımız üç tane kitap var. Bunları okuyacağız ki, Biraz daha zemin olsun o zemin üzerine de inşallah müfredatımız o zamana kadar yetişecek ve bizler akaid meselesini anlatacağız. Akaid meselesi zorlayacak biraz sizi şimdiden onu söyleyeyim. Yani dört seneye nazaran bu seneki metin biraz daha ağır olacak. Her ne kadar biz hafifletmeye çalışsak bile çünkü konu öyle bu konuyu biraz daha sizin güncel meselelerle destekleyip anlatmanız lazım. İşte ona biz emin olsun diye bu üç tane kitabı size tavsiye edeceğim. Bunlardan biri Profesör Dr. Sayım Kılavuz'un ana hatlarıyla İslam akaidi ve kelama giriş kitabı. İnşallah bunu okuyacaksınız. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Birbirine yakın olan kardeşlerimiz yaz dönemini, Biraz daha bereketlendirme adına bu kitapları müzakereli olarak okuyabilirler. Özellikle şu anda internetten bizi takip eden kardeşlerimiz için bu bilgi de önemli. İkinci kitabımız Said Hava Külliyatı'nın birinci kitabı olan Allah'a inanmak. Özellikle burala, burada Allah'a iman meselesinde Said Hava merhumun çok güzel izahları var. Burada da biraz ağır. Felsefi diyebileceğiniz bazı yorumlar var ama onlar da bize önemli. Biraz üzerinde durarak inşallah okuyup bundan da istifade edeceksiniz. Üçüncü kitabımız İmam Azam'ın Fıkıl ekberi. Özellikle bunu seçmemizin ve bunu tavsiye etmemizin sebebi içerisinde Arapça metnin de olmasıdır. Zaten ufak bir risaledir bu ama Türkçe olan kısımda da ayrıca cümle cümle açıklanıyor. Kısmen şerhleri de var. de söyledim bir daha söylüyorum. Vakti olan kardeşlerim özellikle bunu Ali'ül Kari'nin Fıkıl Ekber Şerhi ile beraber okuyabilirler. Ama biz onu okuyamayız bu kadar kitap bize ağır gelir diyen kardeşlerimiz olursa da anlamasalar bile okusunlar. Bakın anlamasalar bile diyorum İnşallah anlaşılır kılınacak bu dönemde. Çünkü bazı şeyler belki biraz ağır gelebilir ama önemli değil önemli olan bu konuda biraz daha bizim cehd ve gayret içerisinde olmamız gerekir. Cenab-ı Hak şimdiden yaptığınız bütün ibadetleri bu manada attığınız bütün adımları hepinizden hepimizden salih bir amel olarak kabul buyursun. Şimdiye kadar yapılanları daha da bereketlendirsin. Daha devam edecek Mayıs'ın sonuna kadar belki bazılarınız Haziran'a da dahil edeceksiniz ama bizim için bu dönemin son Suffa Meclisleri muallimleri toplantısıydı. İnşallah gelecek sene Akaid Medresesi'nin ve Akaid Müfredatı'nın ilk toplantısında o metinler size takdim edilince 5. yılımıza da besmele çekip Bismillah demiş olacağız. Mevla o güne de vardırsın. Hepimizi bu manada daha farklı bir aşkın ve ızdırabın içerisinde kılsın. En başta söylediklerimi de sizin yüreklerinize de ızdırap olarak inşallah Mevla koymuş olsun. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak ve yardımcınız olsun. Selamun öncelikle hocam. Aleyküm selam. Ben üzerime bir borç var onu ödemek istiyorum size. Şadiye kardeşimiz var muallimelerimizden şu an Medine'de. Siz sufadayken ben Medine'deyim. Hocama ve arkadaşlarıma çok selam söyleyin dedim. selam aleykümselam ve rahmetimle. Üzerimdeki selamı öncelikle size istiyorum. Allah razı istiyorum. olsun. Cenab-ı Hak var etsin inşallah. Amin hocam inşallah. Ve Allah'tan dileyin 5. yılın sonu sufanın bitmemesi, hayat boyu sufan devam etmesi. İnşallah. Çünkü kendi adıma ve dersime gelen arkadaşlarım adına çok şey değişti bizim hayatımızda. Sizin daha önce en başta söylediğiniz bir söz vardı. Kar-ı kış kıyamette olsa oturup tek başınıza da ders yapsanız mutlaka oraya gidin. Ölüm harici size hiçbir şey oradan geri koyması. Ee, elhamdülillah ben bunu felsefe yaptım. Beştik, on olduk, onduk, yirmi olduk, otuza kadar elhamdülillah çıktık hoca. Elhamdülillah. Ve bizim bir sloganımız vardı. Dersimiz soffa, Hocamız Resulullah ve Sellem, Niyetimiz Allah rızası. Bu sloganı hep e, dillendirdik biz. Eyvallah. Dersimizin sloganı oldu. Ee, sorudan daha ziyade ben yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum size. Filmi anlatırken... E, dersimize gelen bir kardeşimiz vardı ve kızı ateist hocam. Ateistlerle beraber e, gezip tozuyordu. Annesi anahtar isteme bahanesiyle onu bize getirdi. Dedi o kadar çok sorusu var ki cevap veremiyorum. Neredeyse beni imanla edecek çok kötüyüm. Bu kız bize geldiğinde bir kalabalık gruptaydık. İnanılmaz sorular soruyor. İnanılmaz derecede tahrik edici sorular. Elhamdülillah nasıl oldu bilmiyorum. Normalde e, benim lakabım Hazreti Ömer'dir. Biraz beni şey bulurlar, bilmiyorum, sert bulurlar. Ama nasıl sakin kaldığımı bilmiyorum. Allah'ın herhalde bir lütfudur o anda. Mümkün olduğunca cevap verebildim ona. Etrafımdaki insanlar daha sonra şunu söyledi. Onu öldürmek istedik, boğmak istedik. Allah'a resmen hakaret ettin. Nasıl tahammül edebildin? Nasıl cevap verebildin? Gerçekten bilmiyorum. Rabbimin lütfu oldu. Bu kızcağız önce sinirlendi gitti. Daha sonrasında hocam, ee, annesine bir, e, biz ders yaparken e, bir sureden ayet-i kerimeden bahsetmiştik, demiştik ki e, sizin en hayırlınız, hani birre erişmek isteyen sevdiğinden versin diye. Bu kızcağız melemeni çok severmiş, annesi de yaptığı bütün şişe melemenleri kapıya gelen bir dilenciye vermiş. Bu benim en sevdiğimdir demiş, hepsini tutmuş vermiş. Ayet-i kerimede hoca böyle söyledi demiş. Kız da akşam eve gelince o kadar sinirlenmiş ki, sen nasıl olur da bütün melemenleri verirsin ama ayet böyle söylüyor ne yapayım demiş. Bunu geldi, derste anlattı. Sadece bir şişe melemeni aldım ve onlara gittim. Dedim, Seda melemeni çok seviyormuş. Ben bunu ona getirdim. Kendisi de evde yoktu. Ee, o bir şişe melemen ve ona o gün sakin cevap vermenin sonucunu bu çocuk elhamdülillah imanla şereflendi. da geldi, bizim e, abilerimizin sohbetlerine kattı Şu an her sohbete katılıyor ve herkesden önce gelip tesbih alıp kenara oturuyor. Ona her gördüğümde Allah'a nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Vesil eden Rabbime hamdolsun. Elhamdülillah. Gerçekten Hilmin karşılığını o çocukla almış olmak büyük bir lütuf hocam. Bunu mutlaka paylaşmak isterim sizinle. Eyvallah. Allah yolundan ayırmasın o Amin. kardeşimizi de sizleri de inşallah hep bu gayretin içerisine daim eylesin. Amin. Dualarınızı eksik Yapmamız gereken inşallah. bu başka bir şey değil yani. Allah'a aldım olsun. gördüm yaşadığım için anlatmak istedim kardeşlerime Eyvallah. de örnek Eyvallah. olsun diye. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Sağ olun var olun. Bu dönem suffada derslerimizin hepsi bitmedi. Kalan derslerimizi sene, seneye devam ettirecek miyiz diyor kardeşimiz. Ettirebilirsiniz. Yani ettirmenizde de fayda var. Gelecek dönem tarih daha belli olmadı. Ne zaman başlanacak? Çok büyük ihtimalle Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağız biz. Siz mesela Eylül ayında başlayarak biraz daha erken bir vakitte. Belki bazı dersleri de haftada iki defa yaparak bitirebilirsiniz. Böyle bir imkanı zorlayabilirsiniz inşallah Suffa Isparta'dan selamlar var sizlere bir de soru var bizler birer anne birer eş birer kız gelin birer komşuyuz yani kısacası üstümüzde çok kişinin hakkı olan bizim de onlar üstünde sorumlularımız olan mümineler olmaya gayret eden öğrencileriniziz bu sorumluluklarla kafamız meşgul olurken adak noktalarımızı ilim yaptık Evli olmayan kardeşlerimiz gibi bütün gün ders çalışma imkanı bulamıyoruz ama bırakmıyoruz da bizler önce öğrenip sonra amel edip öğretmeye çalışan anneleriz. Yaptığımız iş kolay olmamakla beraber sizden tavsiye öğüt deneyim istiyoruz. Biz evlerini mektepleştiren annelere ne önerirsiniz diyor. Isparta'daki kardeşlerimiz öncelikle Rabbim yar ve yardımcıları olsun böyle olacak zaten biz hayatın içerisinde yaşarken bir yönüyle de bu işle uğraşacağız yoksa tamamen işimizi gücümüzü sorumluluklarımızı ihmal ederek bir şey yapamayız evli olan kardeşlerimizin en önemli meseleleri anne olmaktır Onların kendi eşlerine karşı da çocuklarına karşı da sorumlulukları vardır onları yerine getirmek durumundadırlar. Ama bununla beraber eğer zamanı iyice tanzim ederlerse bazı şeyleri biraz daha düzene oturttururlarsa evde kendilerini çok fazlaca meşgul eden gereksiz şeylerden biraz daha farklı bir biçimde kendilerini kurtarabilirlerse Allah'ın izniyle haftada bir iki günlerini bu manada bu iş için istihdam edebilirler ve kullanabilirler. Bu konuda evli olup çoluk çocuk sahibi olup ama bu işleri de çok güzel yapan kardeşlerimiz de var işlerinizde biliyorum. Özellikle bu manada bütün suffaların birbirleriyle bir tanışıklık bir irtibat da, kurması adına bazı şeyler de yapmak lazım ben bunu hem erkeklere hem hanım kardeşlerime de tavsiye ediyorum acaba artık bunu sosyal medyada farklı bir şey, şekilde mi yaparsınız yoksa daha değişik bir biçimde mi kardeşlerimizin birbirlerine bu manada tecrübe aktarımlarına ait bir zemin oluşturulursa bu da güzel bir çalışma olabilir inşallah bildiğiniz üzere bugün e, bugün namı diğer anneler günü Evet şimdi okuyabildim. Namı diğer Anneler Günü biz birçok günü kültürümüzde yok diyerek Es geçebiliyoruz da anneler babalar günü bir türlü yenemiyoruz yanlış olduğunu biliyoruz ama bunu ailelerimize nasıl anlatmalıyız öncelikle bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz İkincisi bunu nasıl açıklamalıyız sufa muallimliği yolunda ilerlerken bugünleri arayıp kutlamayı kendime yakıştıramıyorum kandil geceleri içinde tavrımızı aynı mı tutmalıyız bugünleri tebrik etme miyiz bir kere kandil geceleriyle bu günler aynı değil bunu bir kere doğru anlayalım ki yanlış yerlere iş gitmesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Recep ayının ilk cuması için bazı güzel ve teşvik edici sözlerde bulundu mu? Bulundu. Miraç 27 Recep'te ama Efendimiz kutlamadı. Miraç İslam tarihi için önemli bir hadise mi? Hadise. Şimdi Ramazan gelecek 17. gecesinde biz Bedri ihya etmeye çalışacağız. Peygamberimiz Bedri kutlamadı. Ama Bedir bizi ihya etmesi için biz Bedir'i kutluyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız şey anneler günüyle aynı şey değil. Yine Şaban ayının 15. gecesi birkaç gün sonra varacağız biliyorsunuz. Berat gecesi diye bilinen gece aynı şekilde. Bunları bunlarla kıyaslamayın bu doğru bir kıyas değil. Ben bugün bir mesaj da yazdım arkadaşlar da paylaştılar. Medeniyetimize ait ol, olmayan günlere itibar etmek o günleri meşrulaştırır ve bizler için kimlik kaybına neden olur. Sünnet dediğiniz şey zaten Müslüman kimliğinin inşası ve muhafazasıdır. Sevgililer günü, babalar günü, analar günü, bilmem neler günü bize ait günler mi? Kim koymuş bunları? Neye bağlı olarak konulmuş? Hikayeleri var açın okuyun bakayım. Nereden çıkmış bunlar? Bunlar batının kapitalizmin bir yönüyle toplumu kuşatması için sergilediği günler. Evet dediğiniz gibi yaygınlaştı. İnsanlar da bekliyorlar, gözlüyorlar, özlüyorlar. Ama biz bunu etrafımızdaki insanlara da söylememiz gerekir. Bize ait olmayan bir günün niye kutlamasına yapalım? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün için müşriklerin, Yahudilerin, Hıristiyanların kutladığı hiçbir bayrama itibar göstermedi bu bizim için önemli bir ölçüdür aynı ölçü bizim de hayatımızın esası olmalıdır ama biz uslubuna uygun bir biçimde annelerimize işte yarın öbür gün geldiği zaman babalarımıza bunu söylememiz lazım. Bizim sizi arayıp sormamız için böyle günlere ihtiyaç yok dememiz lazım. Allah sizi bize en büyük nimetler olarak vermiş bu nimetlerin bir gereği olarak biz size karşı sorumluyuz. Size ihsanda bulunmamız lazım, itaat etmemiz lazım deyip Asıl bu manada vazifelerimizi yerine getirerek analar, babalar, sevgililer günlerini bir günlere hapsedip öteki günlerde unutma gibi de bir duruma kapıyı açmamamız lazım. Bizim için her gün bu manada annelere hürmet günüdür. Analarımız eğer hayattaysa ayaklarının altını öperiz, başımızın üstünde gezdiririz onları. Onlar Allah'ın en büyük ikramları bizlere. Eğer babalarımız hayattaysa aynı şeyi eğer hayatta değillerse onların kapanmayan amel defterleri olma adına gayret içerisine gireriz gider onları ziyaret ederiz kabirlerinde dua ederiz istihvarda bulunuruz. Onlar için hayır hasenatta bulunuruz güzellikler yaparız onların salih amellerinin devam etmesi adına adımları atarız. Dolayısıyla bizim değerlerimize sahip çıkmak için Birilerinin uydurduğu uyduruk günlere ihtiyacımız yok ama bunları biz yapabiliriz bakın mesela Hatice anamızın hatıralarına ait bir günü öne çıkarıp o gün bize ait bir gün olarak ihya edebiliriz bu bidat değildir biz bunu bir sünneti iptal ederek yerine koymuyoruz. Sadece değerlerimizi bugünün insanının nazarına biraz daha farklı bir biçimde koymak için tarihimizin içerisinde var olan bazı hatıraları daha canlı tutma adına bazı şeyler yapabiliriz. Eğer bugünün insanı böyle bir dilden ve usluptan hoşlanıyorsa biz de bu uslubu ve dili kullanabiliriz. Ama asla onlara ait olan bu manada atılan adımlara itibar göstermeyiz. Çünkü bu bizi onlarlaştırır. Onları bizleştirmez. Bizi onlar gibi kılar. Yarın öbür gün daha farklı noktalara iş kayar. Allah korusun o Müslüman kimliği dediğimiz o özgün kimlik yara alır. Biz bunu yapmama adına bir hassasiyet içerisinde olmalıyız. Müslüman kimliğinin muhafazası adına da elimizden gelen gayreti ortaya koymalıyız. Hocam benim sorum e, nasipse inşallah adıyama da ona yakın meclisimiz var. Üç tane hanım olmak üzere seneye Allah'ın izniyle şu anda talebi olan kardeşlerimizden ya da malim yardımcı olan kardeşlerimizden malim olmayı düşündüğümüz kardeşlerimiz var. Şimdi malum buyurduğunuz üzere hakayet biraz zor bir ders. Bir de bir yönüyle beş yıllık programı hani bir deveran şeklinde sürekliliği de olsun diye. Bazı kardeşlerimiz için bunu ben hep böyle diyorum birinci sınıf, ikinci sınıf gibi. Yani birinci sınıftan yeni başlıyormuş gibi Adıyaman'dan başlasak, hadis derslerinden başlasak, Eyvallah. siyerle gitse böyle e, o şekilde yapsak nasıl oluruz? Çok güzel. Hiçbir mahsuru yok. Yani bu soruyu sormanız iyi oldu. Şu anda internetten bizi takip eden kardeşlerimize de bir cevap olsun bu. Netice itibariyle eğer yeni başlamışlarsa daha öncesi yoksa bu konuda hakaid hak müfredatı biraz onlara zor gelebilir. Onun için bunu Hadisten başlatmalarında hiçbir beys yok. Siz yine o işin başında olan kardeşimiz olarak sorumlu hoca olarak onlarla ilgilenirsiniz. Varsa dertleri o manada karşılaştık problemleri onları çözme adına bazı öncül, öncül, öncelik yaparsınız yani öncülük yaparsınız. Ama onların hadisten başlayarak bu işi devam ettirmeleri istifadelerinin daha fazla olması için daha önemli bir şey. Hiçbir mahsuru yok yapabilirsiniz inşallah.